Cana yakın insandır. Kendisiyle yakınlık kurulabilen, sevgi ve muhabbet dolu, kolaylaştırıcı, affedici, hoşgörülüdür. Toplumla iç içe yaşayan, çevresiyle irtibatı elden bırakmayan, toplumun sorunlarına duyarsız kalmayan bir hayat tarzını benimsediğinden, insanlarla canlı bir iletişim ağı içerisinde olmak durumundadır. Zira sağlıklı ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, Allah Resulü'nün ifadesiyle bir duvarın birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş tuğlaları misali samimiyetle örülen güçlü bir ilişki ağı kurmaktan geçer. Bunun içinde öncelikle toplumun temel taşını oluşturan aile içindeki ilişkilerin sağlıklı olması gerekir. Gelişen teknolojiyle bugün gittikçe çeşitlenen kitle iletişim araçları sayesinde iletişim imkanlarımız da oldukça gelişmiş bu durumun aile içi iletişime de birçok yansıması olmuştur. Bu yansımalar üzerinde duracağız bu akşam. Konumuz medya ve aile içi iletişim. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı. Düşüncenin özü başlıyor. Merhaba Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizlerde iyiyiz. Bizim için çok önemli ve çok güncel bir konuyu konuşacağız bu akşam sizinle. Medya ve aile içi iletişim. İnşallah. Hocam radyo, televizyon, gazete derken iyice çeşitlenen bugün internetle beraber sosyal mecraların da hayatımıza girmesiyle beraber medya hayatımızın her yerini kuşatmış durumda. Medya araçlarıyla ilişkimiz nasıl? Önce bundan bahsedebilir miyiz? Medya araçlarını biz hangi amaçlarla kullanıyoruz? Evet, geleneksel medya araçları dediğimizde aklımıza gelen dergi, radyo, televizyon, sinema gibi araçlarla başlayacak olursak, geçmişte yapılan çok önemli araştırmalar var bu konuda. Özellikle televizyonla ilgili yapılan araştırmalara baktığımız zaman şiddet ve haber içeriklerindeki negatif bazı durumların çok fazla televizyon izleyenlerde olumsuz dünya görüşlerine sebep olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani özetleyecek olursak aslına bakarsanız çok fazla televizyon izleyenlerde haber içeriklerindeki ve programlardaki şiddet ve negatif unsurların dünyaya bakışlarındaki insanlara ve topluma bakışlarındaki e, olumsuzluğu arttırdığını ve güven duygularını zedelediğini görebiliyoruz. Günümüze gelecek olursak tabii şimdi hayatımızın çok daha fazla bir alanını kaplıyor medya. E, sosyal medya araçları da çok fazla günümüzde e, kullanım. Gösterdiğimiz araçlardan dolayısıyla onların aslında işlevlerinde farklı farklı olduğunu söylemek mümkün çünkü her medya içeriği ve belirli bir formatla aslında hazırlanıyor. Ve buna göre kullanım amaçları da farklılaşıyor. Biz dergilerdeki, gazetelerdeki yazıları örneğin belirli bir şeyin üzerinde düşünmeye, analiz etmeye, üzerinde uzun zaman içerisinde okuyup anlamaya yönelik kullanabilirken, örneğin bir görüntülü içeriği, televizyondaki bir içeriği ya da bir Twitter'daki gördüğümüz bir paylaşımı sadece kısa anlık bazı bilgilendirmeler, bir şeylerden haberdar olma adına da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla aslında burada hem haber mecrasının yani medyadaki kullandığımız mecraların kendi formatları, özgün aslında yapıları belirleyici oluyor. Hem de kişilere göre çok fazla aslında amaçların değiştiğini de görebiliyoruz burada. Twitter'ın daha çok sosyal medya üzerinden gidecek olursak günlük paylaşımları, anlık haberleri takip etmek üzerine kullanıldığını söyleyebiliriz. Televizyonun yine anlık gelişmeleri, hızla değişen dünyadaki olayları takip etmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Yine eğitim amaçlı ya da eğlenme amaçlı olarak da televizyonun kullanılma şekilleri var. Bunun dışında mesela Instagram'a baktığımız zaman daha çok hepimizin bildiği gibi yani kullanıcılar çok iyi biliyorlar. Daha çok görüntü, video ve görsellerin paylaşımı üzerine kurulu bir mecra. Orada da insanlar kendi yaptıklarını diğerleriyle, takipçileriyle paylaşmak için ya da başkalarının neler yaptığını takip edebilmek için bu mecrayı kullanıyorlar. E, benim yakın zamanda yaptığım e, pandemi sürecinde kadınların e, özellikle kendi üniversitemde çalışan kadınların e, nasıl Instagram kullandıkları üzerine yaptığım bir çalışmada e, şöyle sonuçlar e, örneğin e, ortaya çıktı. Hani Belki amaçlarla ilgili bunu örneklendirmek faydalı olabilir. E, Marmara Üniversitesi'nde çalışan akademik ve idari personel üzerine yaptığım bir çalışmada anne olanların mesela kullanım amaçları çok daha farklı. E, anne olmayan kadınların kullanım amaçları yine kendilerine göre değişebiliyor. E, burada baktığımız zaman işte anne olan kadınlar Instagram'ı işte hem çeşitli yemekleri yemek tariflerini öğrenmek için yemeği çeşitlendirmek için e, kullanabiliyorlar aynen abi. öyle aslında pandeminin ekran sürelerini çok arttırdığını biliyoruz aynı zamanda da biraz evde kalma sürecinde de kendimizi ev ahalisini de daha fazla beslemek doyurmak ya da onları eğlendirmek için farklı şekillerde de arayış içerisine girdiklerini görüyoruz annelerin bazı anneler mesela bu araştırmada işte çocuğumun ekran karşısında çok fazla zaman geçirmemesi için işte Lego tarzı, farklı oyuncaklarla e, ilgilendim, onları araştırdım ve bunların indirim e, dönemlerini takip ettim diyenler oldu. E, anne olmayan kadınlarda, yani çocuksuz kadınlarda da genel olarak kampanyaların, market alışverişlerinin, çeşitli alışverişlerin takipleri için kullananlar var. E, yine sanat, sporla e, ya da kendi mesleki ve özel ilgi alanlarına göre değişen e, çeşitli şekillerde kullanım e, nedenleri ortaya çıktı. Bu şekilde aslında pek çok amaçla kullanılabiliyor. E, ancak burada işte kişilerin kendi hayat biçimleri, aile içindeki aslında dinamikler çok belirleyici oluyor. Ama özetle de söylersek aslında bakarsanız hem geleneksel medya araçları için hem yeni medya için şöyle bir toparlayacak olursak aslında eğlenme, sosyalleşme, bilgilenme, kamuoyu oluşturma, gündemi takip etme gibi farklı işlevleri taşımak için, toplamak için kullanıyoruz medyayı. Evet hocam olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsettiniz ve çok yönlü bir ilişkimiz var medya araçlarıyla. Medya araçlarının bizim günlük yaşantımızda da çok büyük etkileri var. Aynı zamanda sosyalleşme ile ilgili de çok büyük etkilerini yaşıyoruz. Hepimiz sosyal varlıklar olduğumuz için sosyalleşme ihtiyacımız her zaman daha iyi. Ve sosyal medya araçları, özellikle sosyal medya araçları diyeyim, medya araçları da genel olarak, bizim bu iletişimimizi daha yoğun bir şekilde yaşayabilmemize fırsat veriyor aslında, imkan sunuyor bize anlık bir şekilde uzaktaki insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Aynı zamanda bunun için çok ekstra zaman harcamamıza da gerek kalmıyor çünkü hem orada hem burada olabiliyoruz. Elimizdeki akıllı telefonlar sayesinde bir işi yaparken başka kişilerle de irtibat halinde kalabiliyoruz ve birçok kişiyle aynı anda irtibat kurabiliyoruz. Birçok imkan sağlıyor sosyalleşme açısından ancak sosyal ilişkiler ve iletişim açısından bu araçlar bizi nasıl etkiliyor? Toplumsal bağlamda bakacak olursak gerçekten biz aslında çok hazır değildik. Yani internetin hepimizin hayatının bu kadar içine, bu kadar merkezine yerleşmesine ya da internetle sonrasında gelişen yeni medyaya ve onun getirdiği araçlara, sosyal medya platformlarına belki insanlar olarak çok da hazırlıklı yakalanmadık diyebilirim. Şöyle bir çalışma vardı, yani radyonun yaklaşık 40 yıl içerisinde Televizyonun 10 küsür yıl içerisinde ama internetin 5 yıl kadar hızlı bir süre içerisinde 50 milyon insana ulaştığını söyleyen bir araştırma vardı gerçekten çok ilginç yani aslında çok hızlı bir şekilde yayıldığını gösteriyor bu ve bizler de insanlar olarak aslında çok da nasıl hareket edeceğimizi ya da bu mecralardan hani riskler ve olanaklar imkanlar bağlamında nasıl faydalanabileceğimizi kendimizi hangi yönden koruyabileceğimizi çok da bilemedik aslına bakarsanız şu an günümüzde dijital yerliler dijital göçmenler diye işte ayrımlar yapıyoruz yetişkinler biraz daha ebeveynler dijital işte göçmenler tanımına giriyor biz gençleri 2000 sonrası kuşağı dijital yerliler olarak ifade ediyoruz filan ama artık gençler yaşlılara öğretiyor tabi hem şeyleri. böyle bir evet yerelşik olarak böyle bir farklı durum söz konusu. Yani geçtiğimiz nesillerde hep hiyerarşik olarak üstten alta bir eğitim ve bilgilendirme söz konusuydu. Şu an artık gençlerin yetişkinlere bu bağlamda dijital kültürle ilgili bilgi verdiğini, onların daha fazla tecrübeli olduklarını bildiğimiz bir ortam içerisindeyiz. Ama daha da önemlisi aslında riskleri, imkanları bilerek içerisinde bulunmamız gereken ortamlar bunlar, sosyal medya mecraları. Bizde böyle bir bakış açısı yok. Hepsine çok rahat bir şekilde her türlü yeni platforma girip kullanacak bir güven duygusu içerisindeyiz. Nasıl oluyorsa bu herhalde çok fazla belki Farkında farkındalığımızın zaman. azlığından ya da işte herkes giriyor ben de gireyim, ben de kullanayım falan gibi böyle belki popüler bazı Yerkenli şeylerin kazandı. içerisine evet girme isteğimizden kaynaklı olabilir. Ama yeni yeni bunları aslında anlatmamız hem aileleri hem ebeveynleri işte hem de eğitimcileri çocukları, gençleri ayrı bir şekilde tabi bilinçlendirmemiz gerektiğine önemli medya okuryazarlığı bağlamında da bu konuları çokça konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal ilişkilerimiz nasıl etkiledi diye baktığımız zaman bizler insanlar olarak yüz yüze ilişki kurmak için aslında daha çok yaratılmış buna alışkın insanlarız. Yani sizinle bir konuştuğumuz zaman beden dilimizden mimiklerimizden birbirimizi daha fazla anlamak, daha fazla belki bazı diğer ipuçlarından insanların işte ne hissettiğini anlamak anlamlandırmak üzere belki yaratılmış varlıklarken şimdi ekranlar üzerinden kurduğumuz ilişkilerde bunlardan yoksun kalıyoruz. Aslına o bakarsanız, alamıyoruz. Tabii ki. Hem o enerjiyi alamıyoruz hem işte bir mesajla birdenbire çok sinirlenebiliyoruz bana ne demek istedi evet. diye çok daha farklı yanlış anlaşılmalara Emojilerle sebep oluyor. yeterli gelmiyor Evet aslında. haklısınız. Genç arasında işte dille ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Dilin çok farklı kullanımlarını görebiliyoruz. Çok değişik kısaltmalara ee, rastlıyoruz. Çok haklısınız. Oyunlardan özellikle aldıkları işte farklı farklı kavramları, kelimeleri kullanıyorlar ve aileler çocuklarının bu anlamdaki dilinden ve iletişim şeklinden çok bir haberler. Böyle bir durum söz konusu. Ama toplum bazında baktığımızda ne yazık ki bir sivrilmenin, bir keskin iletişimin, yani karşı tarafı çok fazla anlamadan, doğrudan tepkisel bir şekilde konuşmanın, paylaşım yapmanın çoğaldığını görüyoruz ne yazık ki üzülerek. Burada internetin ve kullanılan platformların belirli algoritmaları var. Bundan da aslında hepimizin biraz haberdar olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu algoritmalar tabii bize aslında kullandığımız mecralarda daha kendimiz gibi düşünen insanları öneriyorlar. Biz daha çok kendimize benzer dünya görüşü olanları, bize benzer ortak yanları olan insanları görüyoruz, takip ediyoruz daha çoğunlukla. E, aslında bu da bize e, farklılıkları görmeye e, engel olan bir e, biçim oluyor. E, dolayısıyla ne yazık ki Twitter üzerinden özellikle e, linç kültürüne e, insanların e, tam olarak ne dediğine, ne yaptığına bakmaksızın başkalarının e, grup e, psikolojisi içerisinde yaptıklarıyla birlikte e, hadi bakalım ben de gireyim bu işin içine işte biraz da ben yazayım, biraz da ben oradan e, saldırı artıran... da bulunayım. Evet diyebiliyoruz. Ee, ne yazık ki burada en temel aslında refleksimiz bizim e, kullanmamız gereken bakış açısı ve ilke belki e, hem ailelerin hem çocuklarımıza da bu yönde de rehberlik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. En temel ilke biz ekranlarla e, ekranlar aracılığıyla iletişim kursak da karşımızdakinin bir insan. Onun da yüz yüze iletişim kurduğumuzdaki temel saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde görüşülmesi gereken bir kişi olduğunu asla aklımızdan çıkartmamamız evet, gerekiyor. Aslında yüz yüze söyleyemeyeceğimiz çoğu şeyi çok rahat Tabii ki. bu şekilde ifade ediyoruz. Evet, evet, buna da sebep olan ekranlar araya girdiğinde biz karşımızda gerçek bir insan varmış gibi düşünemiyoruz ne yazık ki. Çünkü mekanik bir şey içerisine giriyoruz aslında, bir ortam içerisinde kendimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla daha dürtüsel, daha kendimizi ketlemeden, ne yazık ki yüz yüze aslında hiç konuşulmayacak, hiç söylenmeyecek şeyleri yorumlarda, paylaşımlarda, işte sosyal medya ortamlarında kullanabildiğimizi görüyoruz. Belki en temel toplumsal ilişkilerimizi de zedeleyen en temel şey şu an için bu. Bunun dışında yine yani algoritmalardan dolayı hani bu kendimize benzer kişilerle sadece haberdar olduğumuz, onların yorumlarını, görüşlerini gördüğümüz ve diğer farklı görüşlere aslında kapalı bir dünya içerisinde olmamız bizim hem de sivrilmemizi ve daha belirli saldırgan işte nefret söylemlerine varan şeylere ulaşmamızı sağladığı gibi bunun dışında da ne yazık ki mahremiyetin özel alan kavramının çok aşındığı, dönüşüme uğradığı da bir dönemi yaşıyoruz. Burada da işte yine az önce bahsettiğimiz Instagram yani görünür olmanın, görüntünün çok ön plana çıktığı bir mecra olan Instagram devreye giriyor. Burada sadece çocukları ve gençleri şey yapmamalıyız. Yani onları hep eleştirip işte kendimizi sanki çok Dışarıdır. o mecralarda doğru bir şekilde hareket ediyormuşuz gibi de düşünmemeliyiz. Burada ne yazık ki anne babaların da çocuklarına olumlu örnek olamadığını hatta daha biliyorsunuz işte doğmadan bilmem kimin babası bilmem ninin annesi falan şeklinde çocukları adına hesaplar açarak işte ultrason görüntülerinden itibaren paylaşımlarda bulunarak buralardan ticari gelir elde etme yoluna adeta gidildiğini de görüyoruz ve burada da kendi çocuklarının ne yazık ki anne babalar istismarına da yol açabiliyorlar. Tabii bu her paylaşım için böyledir dememek lazım. Mutlaka anne babalar çocuklarının işte güzel günlerini e, başkalarıyla selama. paylaşmak, evet anıl biriktirmek isterler. Ama burada bir denge ve ölçü olması çok önemli. E, sosyal medyayı ölçülü ve dengeli kullandığımız zaman gerçekten hayat kalitemizi arttırabilir. E, bizi daha mutlu hissettirebilir. Bakın pandemi süreci bunu tecrübe etmemiz için çok güzel bir dönem oldu. Çünkü Whatsapp üzerinden başka platformlar üzerinden görüntülü konuşabildik. Ailelerimizi yüz yüze göremesek de iyi olduklarını en azından ekranlar aracılığıyla görebildik. Tek Ancak, sosyalleşme aracımız bunlar tabii oldu. Tabii ki. Onun için onların kullanımı bizim için çok hayati bir önem taşıdı. Ancak denge Dengeyi ve ölçüyü ve kendi ilkelerimizi, prensiplerimizi işte orada kaçırmamamız ve çok temel bir mesele kullanıcı olarak yani biz onları kullanmalıyız. Onların bizi kullanmasına izin vermemeliyiz. Belki özetle bunu söylemek çok lazım. doğru söylediniz. Biz bazen bu ölçüyü kaybediyoruz Maşallah. ve farkında olmuyoruz. En kötüsü de o herhalde. Evet. Hocam toplumsal ilişkilerimizi genel anlamda bu şekilde etkiliyor ve risklere karşı gerçekten korunmasız olabiliyoruz bazen. Çok da dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bir bilinç ve farkındalık kazanmamız gerekiyor toplum olarak. Bu ilişkiler aile içi ilişkilere nasıl yansıyor hocam? Biraz aile özelinde konuşmaya devam edelim. Aile içi ilişkilerde bu araçların nasıl bir etkisi var? Evet. Aile içi ilişkilerde de televizyonu hatırlarsanız, yani benim yaşım bunu hatırlamaya yetiyor, televizyonun çok eleştiri aldığını, işte televizyon evlerimize girdi, aileleri çok olumsuz etkiledi ya da işte böyle televizyonu çok negatif bir şekilde toplum hayatını etkilediği ile ilgili çok eleştiriler aldığını hatırlıyorum biliyorum ben o dönemlerde yalnız televizyonun bile şu an karşılaştırdığımız zaman aslında günümüzdeki medya mecralarıyla ailece bir arada En azından belirli içeriklerin tüketildiği bir ortamı vardı yani Sosyal bir odada Tabii o bile aile içerisinde bir konuşma bir sohbet ortamı oluşturabiliyordu belirli bir programı karşısına geçip aile içinde çocuklar aileler anne babalar birlikte izleyebiliyordu. Üzerinde konuşup, sohbet edip tartışabiliyorlardı belki. Günümüzde artık ondan da çok fazla uzaklaşıldı ve ekranların bireyselleştiği bir döneme girdik. Yani herkesin ayrı bir ekranı var, herkesin kendi tükettiği bir içeriği var ve bunu yalnız başına tüketiyor. Bu da aslında neyi getiriyor aile içerisinde? Biz eğer internette çok daha fazla zaman geçiriyorsak mutlaka ailemizden biraz zaman çalıyoruz. Yani... Bir araştırma var. Ee, internet üzerinde geçirilen her bir saat e, aile içerisindeki 20 küsur dakikayı çalıyor gibi. E, yani bunun çok motomot bir dakikasını hiç düşünmesek bile orada ne kadar fazla zaman har harcıyorsak aslında biz herhangi bir ekran önünde demek ki aslında bize ihtiyaç duyan, bizim çok daha yakınımızda fiziksel olarak bize yakın, e, duygusal olarak bize ihtiyacı olan çevremizdeki asıl e, insanların, e, bizim, bizim için birincil öneme sahip insanların e, evet. daha zamanından onlarla geçireceğimiz süreden aslında çalışılıyoruz. Aslında çalış hocam, bazen e, aile eşiyle ilişkilerin bile sosyal medya üzerinden yürüdüğüne Tabii. de şahit oluyoruz. <gülüyor> Aynı ev içerisinde evet. bile anne babanın çocuklarıyla mesajlaşabildiğini görüyoruz evet. değil mi? Farklı evet. odalardan. Evet bunlar gerçekten bazen bizi gülümseten örnekler olabiliyor. Ama ne yazık ki uç işte örnekleri oldukça uç boyutlara gittikçe bu ekran kullanımlarının hem eşler arasında hem anne babayla çocuklar arasında da bir çatışma unsuru olmuş oluyor. Bu da aslında çok iyi bir şey değil çünkü sosyal medya dediğimiz ya da genel itibariyle medya dediğimiz şey bu kadar da şeytanlaştırılacak ya da her şeyde de günah keçisi haline getirilecek bir şey de değil olgu da değil. Çünkü biz doğru ölçülü kullanımda hatta bilinçli bir kullanımda diyebiliriz bunu. Böyle bir kullanıma biz kendimizi alıştırabilirsek, ailemizi de böyle yönlendirebilirsek aslında çok fazla faydası olabilecek de bir mecra aynı zamanda medya yani bir araç. O nedenle aslında eşlerin arasına da girebildiğini söyledik. Her dört akıllı telefon kullanıcısından biri mesela eşinin ekranlar yüzünden kendini ihmal ettiğini düşünüyor. İşte biz bunları göz önünde bulundurup aslında aile içerisinde her ailenin belki böyle matematiksel olarak bir formül e, uygulaması beklenemez. Yani herkes şu kadar tüketsin, herkes şunu izlesin, bunu izlemesin denemez. E, bu çünkü aslında her ailenin kendi düşünmesi, kendi dinamiklerine göre belirlemesi, düzenlemesi gereken bir şey, medya kullanımları. Aile içi iletişimde aslında temel olarak gördüğümüz sıkıntı Kendimize fiziksel olarak yakın olan çocuklarımız, eşimiz, anne babamızla vakit geçirmekten çok aslında ilgimizi dikkatimizi onlara yönlendirmekten çok ekranlara yönlendirmemiz ve kendisinden aslında bir haber olabileceğimiz bizim varlığımızdan haberdar bile olmayan pek çok insanın hayatlarıyla meşgul olabilmemiz Bu büyük bir aslında tezat oluşturuyor. Evet, bazen onlarla ilgilenirken bile aslında kulağımız gözümüz başka şeyde oluyor ve bu iletişimi ciddi oranda etkiliyor. Evet. Hocam sosyal medya araçlarından bahsederken sosyal medyaya ayrı bir başlık açalım isterseniz. Çünkü sosyal medya daha çok kullanım alanımıza girmiş durumda Hı. ve hem bireylerin hem toplulukların hem kurumların Birbiriyle iletişimini oldukça değiştirmiş, dönüştürmüş durumda. Tabii ki bu aile içi ilişkileri de çok büyük ölçüde etkiliyor. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Sosyal medyanın aile içi iletişime nasıl bir etkisi var? Öncelikle az önce aslında bahsettiklerimizde çok ilintili ama sosyal medya ayrı bir derya çok fazla boyutuyla çok farklı konularla ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor sosyal medyanın ölçüsüz kullanımıyla. Az önce söylediğim gibi aslında ölçülü ve dengeli kullandığımız zaman çok ciddi bir sıkıntı yok. Ölçüyü kaçırmak da çok kolay. Çok mümkün hmm. çünkü gerçekten aslında buradan devam edersek çok güzel bir yere temas ettiniz. Ölçüyü kaçırmak çok mümkün çünkü zaten bizi bilerek tasarlanıyor bu programlar. Yani ilgimizi, dikkatimizi gerçekten çekecek. Bizim psikolojimizin hangisine daha yatkın olduğunu, haz ve işte mutluluk odaklı bir arayışımızın olabileceğini bilerek tasarlanan programlar, platformlar olduğu için bizi yakalamaları da ve dikkatimizi çekmeleri de gerçekten çok mümkün oluyor. Bu bağlamda aslında internetin belki çok fazla hayatımıza girmesiyle hem de mahremiyet konusuna da değindiğimiz için şunu söylemek isterim önce bir unutmadan. Daha sonra tekrar Instagram'a doğru dönmek istiyorum. Şu anki yaşantımızda hepimiz sürekli erişilebilir olma durumundayız. Yani her an herkesin bize erişebilir olması, sürekli ulaşılabilir durumda olma. Yani çevrim içi kalabilmemiz gerekiyor adeta böyle bir beklenti var yani geçmişte çalışma saatlerimiz belliydi. İşte evde bulunduğumuz sürelerde çalışma şeylerimizden artık o konulardan uzakta durup tamamen belki kendimize, ailemize, işte kendi aile içi ilişkilerimize, iletişimimize verebiliyorduk. Pandemi ortamı da bu geçişkenliği çok hızlandırmış haklısınız? durumda. Pandemi daha da fazla katladı. Ancak pandemi öncesinde de internetin işte mekanı ve zamanı aslında ortadan kaldıran kullanımıyla birlikte gece kaç olursa olsun sizin maillerinize dönebilme durumunuz oluyor çeşitli sosyal medya mecralarından yorumlara, size gelen bazı sorulara cevap verebilmeniz beklenebiliyor. Dolayısıyla günümüzün insanı yani dijital çağın insanı adeta her an ve her yerde ulaşılabilir ve erişilebilir olmakla sanki mesul gibi, sorumlu gibi tutuyoruz. Cevap vermesek bile zihnimizde sürekli canlı bir şekilde devam ediyor bu Haklısınız. işler. Haklısınız. Ya da cevap vermediğinizde ya da ben akşam 7'den sonra artık telefonumla hiç ilgilenmeyeceğim dediğiniz zaman adeta siz aykırı bir insan ya da hani bir anormal durumla hemen karşılan... bir hesap verme moduna geçiyoruz. Haklısınız yani. Ekstra negatif bir davranış içerisinde girmişsiniz gibi de algılanabiliyor. Bu aslında çok temel bir mesele. Aile içiyle çok negatif etkileyen bir mesele diye düşünüyorum ben. Çünkü erişilebilir olmak sürekli meşgul olmak. Sürekli sizin söylediğiniz gibi zihnen ya da işte fiziksel olarak bilgisayarımızın kucağımızda olması, telefonumuzun hep elimizin altında olmasını gerektiren bir durum. E bu aslında gençleri ve çocuklarımızı eleştirirken bizim bu durumda olmamız onlara olumsuz bir rol model olmayı da getiriyor ve böyle bir örneklik de içine girmiş oluyoruz. E bu belki birinci sıkıntı, birinci aşmamız gereken durum diye düşünüyorum. E Tabii pandeminin evden çalışma olanaklarını, imkanlarını arttırması, belki böyle bir şeyi mecbur etmesi ayrı tutulabilecek bir mevzu ama burada bile... Pandemi sürecinde bile belirli bir saatten sonra insanların kendi aile içerisinde, mahrem alanı içerisinde, özel alanı içerisinde kalmaya hakları olduğunu herkesin kabul etmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Ben tabii geleneksel daha dönemlerde yani bu kadar sosyal medya hayatımızda olmadığı zamanlarda bir insanı aramaya mesela çekinirdik belirli bir saatten sonra değil mi? Ama şu an sürekli size gelen mesajlar saat kaç olursa olsun geliyor. Sizi hiç tanımayan insanlar Instagram'dan direkt mesaj ya da işte farklı platformlardan mesajlar atabiliyorlar ve sizden bir talepte bulunabiliyorlar. Çok ilginç bir şey gerçekten bu. Aslında kendi hayatımızdaki değerlerin sanal ortama, çevrim içi ortama çok da akset getirilemediğini gösteren bir durum. Çünkü normal hayatımızda biz ilk defa tanıştığımız ya da hiç tanışmadığımız bir insandan herhangi bir şey talep edemeyiz değil mi? Yani bunun doğru olmadığını düşünürüz. Ee, ama günümüzde bunlar farklı farklı platformlardan talep edilebiliyor. Bizden cevap beklenebiliyor ama sürekli. Ama biz de giderek sanki bu düzene alışıyor gibiyiz. Yani bunu bunu normal karşılıyoruz. Söylediğiniz gibi yabancı bir insanla belki karşılaşmaktan çekiniriz ama sanal ortamda bunu kabul etmekten ona cevap vermekten rahatsızlık duymuyoruz. Evet haklısınız. Bu artık herkesin uyguladığı Herkesin yaptığı bir şey olduğu için ya da genel kabul görmüş bir şey olduğu için ne yazık ki çok da aslında doğru olmadığı üzerinde düşünülmüyor ama bunları belki biraz daha aile içi iletişimle ilgili konuları düşünürken taraflıca etraflıca böyle masaya yatırıp kesinleştirmek belki kendi aile içerimiz içerisinde böyle bir uygulamaya gitmek yani sekizden sonra ben herhangi bir kimsenin mesajına bakmayacağım ve geride dönmeyeceğim gibi bir karar da almak mümkün her aile için tabi bu farklı ve değişken olabilir. Bunun yanı sıra sosyal medya mecralarının aile içi iletişime etkisiyle ilgili en önemli benim gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi bizim yaşadığımız bu çağ aynı zamanda çok fazla görünür olmak istediğimiz görüntüyü ve ifşayı, teşhiri çok fazla ön plana çıkartan bir çağ yaşadığımız bu dönem. Ee, bunun aslında biraz daha altını e, deştiğimiz zaman yani arka planını anlamaya çalıştığımız zaman da e, neden bu kadar acaba bu e, sosyal medya mecraları kullanılıyor? İnsanlar neden bu kadar çok paylaşım yapmayı seviyor? E, bulunduğu ortamda o içinde bulunduğu e, anı yaşamak varken neden e, sürekli o anın fotoğraflanıp e, başkalarıyla paylaşılmasına bu kadar istekli? Halb Belki biraz... Halbuki daha biz kapalı bir ortamdan daha bir kapalı bir kültürden geliyoruz. Daha tevazuyu içeren görünür olmayı çok da sevmeyen bir kültür yapısından Tabii. geliyoruz aslında. Yani en azından bu kadar çok her şeyi ifşa etme teşhir etme üzerine doğru olduğunu bunların düşünmediğimiz bir değerler silsilesine sahipken bizler artık yediğimiz yemeğe, ilk defa gittiğimiz yere kadar, işte hatta Kabe'nin önünde evlilik tekliflerine kadar Varan çok farklı çeşitlerde bunların ne yazık ki bu ifşa kültürünün ve gösteri dünyasının iz düşümünü görebiliyoruz hayatlarımızda. Bunu çocuklarımız bağlamında, gençler bağlamında düşündüğümüz zaman aslında onların bir gruba ait olma, bir akran grubuyla ilişkili olma, kendilerini var olduklarını gösterebilme ihtiyaçları olduğunu düşünerek buradan beslendiklerini yani irtibat kurmak, o sosyal grubun dışında kalmamak için sosyal medya mecralarını kullandıklarını az önce söylemiştik konuşmamıza başlarken. Bu şekilde onları anlamak mümkün belki ama. Çocuklarımızın böyle giderse de herhangi bir emek vermeden sadece yaptıkları bir paylaşımla işte birçok insana ulaşmanın, birçok insanın beğenisini, takdirini almanın mümkün olduğu bir dünyada bu sefer gerçek hayata döndüklerinde herhangi bir konu için çok fazla emek sarf etmek istemeyebiliyorlar. Yani gerçek hayattaki verilen emek ve onun karşılığında alabildikleri şeyler onları bu sefer tatmin etmeyebiliyor. E, onun için aile içinde belki çocuklarımızı daha fazla değerli hissettirip onların yaptıklarını, e, başardıkları şeyleri e, ya da gayretlerini en azından takdir edebilirsek e, onay ve takdiri belki de Instagram gibi mecralarda başkalarının işte beğenileriyle, başkalarının takip etme sayısıyla ölçmemiş olacaklar. Dolayısıyla aslında buralardaki işte o nicel e, olay, yani sayısal e, bir e, kendilerine beğeni, takipçi veren e, bu e, imkanlar onlar için bu kadar da önemli olmayabilir. Bunun için gerçekten bizim anne babalar olarak biraz daha çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oradaki onayı ve takdiri birincil bir amaç olarak koymamalılar. Bizim onları daha fazla gördüğümüzü, varlıklarından haberdar olduğumuzu ve ilgimizi, dikkatimizi önemsediğimizi, evet, onları mi? önemsediğimizi, ilgimizi, dikkatimizi onlara verebildiğimizi erişilebilir ve sürekli ulaşılabilir olmayı bir kenara bırakabildiğimizi aileler olarak gösterebilmemiz şart. Onlara sürekli erişilebilir olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor belki de Haklısınız. hocam gençlerden bahsettiniz aynı şekilde gençlerden önce daha küçük çocuklarımızla da biz bunu çok yaşıyoruz ekran karşısında sürekli oturan ve hani Hı -hı. bizim biraz rahatlamamıza da <gülüyor> imkan veren bir durum var onların sürekli ekran başında vakit geçirmesi ve bizim kontrolümüzden bir anlamda da uzak kalmaları Hı -hı. hakkında neler söylersiniz ee, az önce konuşmamın başında ben bir medya okuryazarlığı ifadesi kullanmıştım. Gerçekten bunun aslında toplum için çok gerekli bir e, e, sorgulama yöntemi, eleştirel bir düşünme biçimi ve e, hepimizin aslında kazanması gereken bir beceri, bir yeterlik olduğunu düşünüyorum ben. E, bu bağlamda en temel belki de e, sorumlu e, olanlar anne ve babalar. Zaten ekranlar karşısında 0-2 yaş arasında çocukları hiç bulundurmamak öneriliyor. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren onları ekran karşısında bulundurmanın gerçekten ileriki dönemlerde dikkat kaybına, dikkat eksikliğine ve hiperaktiviteye yol açabileceğine ilişkin belirli çalışmalar var. Tabii bunlar çok fazla uzun süreli işte kullanımlarda ileriki dönemlerde ortaya çıkıyor. Onun için belki hemen görülecek sonuçları olmadığı için aileler bunları biraz belki gözden kaçırabiliyorlar. Ama görüntü odaklı bir şeyin üzerinde medya içeriğinin karşısında çocuğu uzun süreli bırakmanın zaten beynin gelişiminde de bir takım işte sürekli sadece görsel uyaranların olduğu beynin belirli bölgelerinin oraların tepki verdiği oraların geliştiği ve diğer bölgelerin daha az uyarı aldığına ilişkin hep çalışmalar var buna yönelik uyarılar var. Onun için aslında çocuklarımızı mümkün mertebe 2 yaşına kadar en azından Hatta mümkün bazı psikiyatristlerin çocuklarla ilgili çalışmalar yapanların 3 yaşına kadar ekransız tutabilmenin çok önemli olduğunu söyleyenler bulunuyor. Bundan sonra da çok dikkatli bir şekilde, titiz bir şekilde çocuklarımızla ilgili içerikleri kendimiz seçebilmemiz çok önemli, çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve azar azar işte belirli bir içerik sınırlandırması ve süre sınırlandırmasını dengeli bir şekilde koruyarak bunu yapmamız gerekiyor. Gerçekten anne babaların aslında üzerine düşen sorumluluk çok fazla gibi ama bunları uyguladığımızda da gelecekte çocuklarımızın hayata bakışının, ve ölçülü ve dengeli olmasının aslında temelini o yaşlarda atmış oluyoruz. Onun için Büyük önemli bir yatırım kazanımlar. yapmış Tabii olacağız ki. aslında. Çünkü 0-6 yaş dönemi için de her zaman Tabii. vurgular uzmanlar hem iletişimin çok canlı olmasının evet. aile içi iletişimin çok canlı olmasının hem de verilen eğitimin ileriki yaşlar için çok vazgeçilmez bir yeri var. Evet haklısınız. 0-6 yaş arasındaki beceriler, kazanımlar ileride gerçekten çok fazla kendisini katlayarak çocuğun gösterebiliyor o zamanki kazanımları. Çok fazla olumlu bir şekilde kullanabiliyor. Onun için işte geçmişte birkaç yıl öncesinde tablet tutucu işte mama sandalyeleri falan piyasaya sürülmüştü hatırlarsınız belki. Yani ailelerin biz bunları bunları yapması gerekir gibi anlatıyoruz ama ne yazık ki piyasada da adeta sürekli ekranlar karşısında yemek yedirmeye çocukları ya da onları işte susturmak için arabalarda, işte farklı mekanlarda ekranı kullanmaya yönelik teşvik edici de çok şeyler var piyasada ürünler. Bunlara çok fazla itibar etmeyip zaten o benim bahsettiğim mama sandalyesinin de hemen eleştiriler üzerine çok fazla satılamadığı ve piyasadan çekildiği ile ilgili bilgiler almıştık. Dolayısıyla mümkün mertebe ekranlardan uzak bir bebeklik hayatı geçirip ondan sonra da çocukla sürekli aslında öğrenmenin ekran karşısında olmayıp doğrudan bir insanı izleyerek öğrendiğini çocuğun bildiğimiz için birlikte zaman geçirmek, nitelikli zamanlar geçirmeye çalışmakla mümkün olacağını düşünmemiz lazım. Ekran ama yüz yüze olduklarında da daha nitelikli içerikleri Tabii ki. tercih etmeyi sekiyor. Burada çok gerekiyor. önemli bir şey var Elif Hanım. Biz tabii çocuklara yönelik içeriklerden bahsediyoruz. Bunlar yaşlara göre e, sınıflandırılabiliyor. Oyunlar e, mesela yaşlara göre sınıflandırılabiliyor. Ancak çok temel bir mesele var. Bu da biraz gözden kaçırılabiliyor. Belki buna kısaca değinmek lazım. Aileler kendi izledikleri içerikleri e, çocukları yanlarındayken e, bu sefer tükettiklerinde örneğin bir akşam haberleri ya da işte time'da çok e, popüler olan bir diziyi e, ailece izledikleri zaman orada eğer çocuklarımız da varsa işte onlar aslında onu da e, ne yazık ki almış oluyorlar. E, Buradan çok fazla e, aile dikkat etmediğinde çocuk e, haber bültenlerindeki negatif içeriklere, şiddete, cinayetlere, her türlü kanlı sahneye ne yazık ki maruz kalabiliyor. Haber bültenleri ya da dizilerdeki e, bu, bu tip içeriklere maruz kalabiliyor. Bunlar da e, onun dünyasını, anlam dünyasını tabii e, yaralıyor, zarar verici şekilde geri dönüşleri olabiliyor. Bunu da gözden kaçırmayalım. E, nasıl olsa çocuğuma işte ben açıyorum, sürekli çocuk kanalı izletiyorum falan gibi bir e, şeyle e, düşünmemiz lazım. İzlemese bile duydukları ona bu anlamda evet. yeterli geliyor. Evet. Hocam peki o zaman medya araçlarından uzaklamayacağımız aşikar yani yaşadığımız dönemde her şeyi de takip etmek açısından, hayatın içinde kalabilmek açısından ee, ancak aile içi iletişimimizde çok sık olması gerekiyor. İkisinin arasında nasıl bir denge kurmak gerekiyor? Hem sağlıklı medya araçlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak hem de aile içi iletişimimizi canlı ve sıkı tutabilmek için neler yap yapmamız gerekiyor? Az önce daha önceki bir soruda söylediğim gibi medya araçlarını gerçekten bir düşman gibi bir şeytan gibi de çok fazla görmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Ölçülü ve dengeli kullanımında gerçekten üretken olabildiğinizde yine medya okur yazarlık kavramına değinerek medya okur yazarlığının yazarlık kısmında zaten içerik üreticisi olmayı teşvik eden bir yönü var kullanıcılara. Dolayısıyla biz çocuklarımızın bir tasarım yapmasını herhangi bir şey internet üzerinden, yazılımlar üzerinden üretmesini sağlayabilirsek onların aslında bu dünyanın içerisinde bir sadece tüketici ve pasif edilgen bir konumda bulunmalarının değil aynı zamanda üreten, bir şey sahaya süren, yeni bir şey insanlarla buluşturan bir pozisyonu da almalarını sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla biz onların daha fazla üretken, daha fazla etkin bir rol almalarını sağlayacak beceriler kazandırmamız gerekiyor. Birinci söylemek istediğim şey bu. Çünkü aslında şöyle çalışmalar da var. Bunlarla da ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Medya araçları ya da teknoloji aslında ailenin var olan dinamini destekliyor. Yani ailenin güçlü bir bağı varsa, iletişimleri zaten kuvvetli ise medya ya da teknoloji onları olumlu yönde etkiliyor. Ama ailenin zaten bağları çok kuvvetli değilse, zayıfsa, belirli, iletişimsizlikler zaten artık oturmuşsa orada da medya araçları yine daha da kötüye doğru götürebiliyor. Dolayısıyla aslında her ailenin kendi içindeki yapıyı besleyen bir belki rolü var. Ne yönde Onun için, kullanılırsa o yönde geliştiriyor. Hem öyle hem ne yönde kullanıldığıyla ilişkili hem kendi aile içi dinamiklerimizi, iletişimimizi, bağımızı kuvvetlendirici şeyler üzerinde düşünüp kafa yormak çok kıymetli bu anlamda. Bunun dışında da belirli saatlerde ekranların tamamen ailece hep birlikte kararlar alınıp kapatılması, ekransız zamanlar geçirilmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Bunu kimi aile sadece bir hafta sonu bir iki saat yapabilirken bazı aileler belki birkaç gün yapabilir. Onun için. Az önce söylediğim gibi belirli bir e, matematiksel bir formül e, bu anlamda belki çok fazla verilemez. E, her aile kendi uygulayabileceği şekilde sürdürülebilir, e, kılabileceği şekilde bu tip düşünceleri, kararları aile içinde çocuklarla, gençlerle özellikle birlikte konuşarak e, alabilmeleri ve uygulayabilmeleri çok önemli. Ama burada anne babanın da tabii öncülük etmesi lazım. Yani biz çocuklarımıza işte çok fazla ekranla karşı karşıyasın, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan gibi sürekli eleştirel yaklaşırken kendimiz yemekte, çocuklarımız bir şeyler anlatırken sürekli elimizde akıllı telefonumuz varsa ve ekrana bakıyorsak dikkatimiz ve ilgimiz onların üzerinde değil de işte onlar konuşurken televizyon ekranlarındaysa örneğin bu gerçekten doğru bir Sen rol anlat, model. ben dinliyorum <gülüyor> diyorsak gibi bu doğru bir rol model olmadığımızı gösteriyor ve söylediklerimizin de o zaman çok da bir geçerliliği ve gerçekçiliği kalmamış oluyor. E, bu bağlamda en temel şey ailece uygulayabileceğimiz temel belli kurallar koyabilmek. E, ailece birlikte yemek yemenin öneminden az önce bahsetmiştim. Yine ekransız zamanlar yaparak beraber aile içi e, güzel e, zamanlar geçirmek bunun bir yolu olabilir. E, can sıkıntısı günümüzde çok fazla konuşulan bir konu. Can sıkıntısı ve boş zaman bakın çok önemli konulardan ve tüketim e, piyasası içerisinde tüketim kültürü içerisinde boş zamanların e, sürekli e, pandemi öncesi diyelim özellikle alışveriş merkezlerine giderek herhangi bir şey alarak harcayarak ya da e, restoran zincirlerinde yemek yiyerek işte sanki giderilebilirmiş gibi bir algısı vardı. Böyle bir şey sanki bize sunuluyordu. Ya da çocuklarımızı boş zamanlarda mutlaka o kurstan bu kursa götürmemiz, çeşitli aktivitelere dahil etmemiz gerekiyor gibi bir zorunluluk hissediyorduk bizler aileler olarak. Oysa boş zamanın, can sıkıntısının aslında çocuğun hayal gücü için, kendi dünyası için, çok kıymetli zamanlar olduğunu araştırmacılar, bu alanda çalışanlar söylüyorlar. Biz de bize soruldukça ekranlar dışında neler yapılabilir diye hem aile içi bağları güçlendirici, işte bağları kuvvetlendirici beraber zaman geçirmenin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Hem de Birlikte geçirilen zamanlar dışında da ev içinde, bu, bakın bu pandemi de aslında buna çok güzel bir e, alan açtı. Ev içinde çok daha fazla zamanımız var ve ev içi zamanları da e, her kişinin kendi özelliklerine, kendi yeteneğine göre, yeteneğine göre, bilgi alanlarına göre geçirebileceği alanlar oluşturulabilir. Yani burada tabii kitap en temel e, belki unsur. E, kitap okumanın da ailece birlikte yapılabileceğini de... Evet, en nitelikli, en e, çok katma değeri olan e, belki etkinliklerden bir tanesi. Ama burada da ben şunu çok önemsiyorum: Kitap okumak sadece tek başına yapılan bir etkinlikten de aslında çıkmalı. Yani kaç yaş grubunda tabii çocuğumuz varsa, ona göre değiştirilebilecek farklı farklı alternatifler de var burada. Ama özellikle küçük yaşta çocuklarımız varsa onlarla birlikte okumak, onları bu okuma şeyinin içine, etkinliğin içine katarak, onlara sorular sorarak, oradaki hikayeyi canlandırarak okumalar yapmak, interaktif okuma ya da etkileşimli okuma denen şekillerde bir, beraberce aile içinde bunları paylaşmak, o hikaye üzerinden sohbetler etmek çok kıymetli. O yaşlarda biz bunları oturtabildiğimiz zaman zaten ergenlik döneminde ya da ileriki yaşlarda da bunlar artık aile içinde güzel bağlar ve güzel iletişimler de oluşturacağı için çocuklarımız, gençlerimiz de bunlardan gene mutlu olacaklar ve belki de oluştanlıkları yaş... sürdürmek isteyecekler. Evet gençler özelinde de hocam kitap okurken. Kitabı birlikte kritik edebilmek, o Hı -hı. kitaptan ne anladığını, Hı -hı. ne anlaması gerektiğini, nasıl değerlendirebileceğini değerlendirmek. Yani bunları çok tartışmak önemli. da çok önemli. Evet haklısınız. Hem kitapla ilgili böyle Elif Hanım hem de her türlü içeriği aslında. Yani medyada görülen, onların tükettiği oyun olsun, diziler olsun, YouTube içerikleri olsun. E, farklı farklı alanlardaki her tür içeriği onlarla konuşabilmemiz lazım. Yani aslında çalışmalar e, dijital oyunlarda bile anne babanın çocukla birlikte oyun oynamasını da öneriyor. E, oyun bağımlılığına ilişkin, teknoloji bağımlılığına ilişkin çalışmalarda mesela bunlar da öneriliyor. Bizim aslında belki yetişkinler olarak çok bilmediğimiz bir dünya. E, yani dijital oyunlar, sosyal medyanın her türlü işte yeni çıkan platformları bizim belki çok bilmediğimiz, yabancı olduğumuz dünyalar ama eğer çocuklarımız buradaysa bu dünyanın içindelerse, bizim de oraları öğrenmek dışında bir seçeneğimiz yok Hocam, diye Hocam tam tersi örnekleri de görüyoruz. <gülüyor> Bazen çocukların oyunlarına kendini kaptırıp da çocukların elinden alan <gülüyor> aileler de var. <gülüyor> Doğru, yetişkinlerde kimi zaman, özellikle erkeklerde oyun bağımlılığı çok daha fazla. Ama kadınlarda da Instagram gibi sosyal medya kullanımı çok daha fazla olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında yetişkinlerin de bu noktada çok bağımsız çocuklarından, Gençlerden çok bağımsız hareket etmediklerini de kimi zaman görüyoruz ama kimi zaman onların örneklik yapmak yerine daha negatif kullanımlara da vesile olduklarını da söyleyebiliriz. Söylediğiniz gibi çok fazla görmesek bile. Bunun yanında Elif Hanım belki şöyle toparlayacak olursak yaşadığımız çağ aslında teknolojinin çok hakim olduğu ancak doğadan, tabiattan ve insandan biraz daha mahrum kaldığımız bir çağ. Dolayısıyla insan olarak bizim yaratılmış kendi varlığımızın aslında toprağa, bitkiye, diğer canlılarla da iletişim içinde olmaya da çok ihtiyacı var. Bunlar bizi hep güçlendiren, huzur veren şeyler. Yani bir bitkiye bakmak. Bir ağacın, bir çiçeğin nasıl yetiştiğini, nasıl serpildiğini görmek, gözlemlemek gerçekten çok kıymetli şeyler. Ruhumuzu dinlendirmek açısından. Evet, aynı zamanda da bunların nasıl yetiştiğini, emekle nasıl sıfırdan büyüdüğünü, bir meyve verdiğini görmek de çocuklara çok fazla şey de katabiliyor. Ee, ne yazık ki şehirlerde yaşayan işte çekirdek aileler içerisinde büyüyen çocuklar artık işte e, her şeyin marketten yetişip alındığını zannediyorlar. Ee, öyle bir tecrübeleri yok e, kırsal alanda yaşamıyorlarsa. Dolayısıyla onları belki tabiatla daha fazla iç içe bulunacakları ortamları sağlayabilmek, o şekilde yerlere gidilebilir hep beraber. Tabiatlar, çiçekle, doğayla iç içe olabilecekleri imkanları daha fazlalaştırmak, insanla, yetişkinle daha fazla iletişim kurabilmelerini sağlamak yine çok kıymetli düşünüyorum. Çünkü geçmişte daha geleneksel ve belki modern dönemlerde biz bir çocuk yetiştirmek, bir köy gerekir diye bir söz var, Afrika atasözü olarak söyleniyor. Demek ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy dolusu insan gerekiyor aslında. Yani geçmişte işte mahalle bakkalıyla, komşu teyzesiyle ve esnafla, çevresindeki pek çok yetişkinle birlikte onları gözlemleyerek, onların hayatından donel alarak büyüyen çocuk bugün günümüzde çekirdek aile içerisinde çok minik, çok tek tük belki insanla bir arada Belki bunu arttırabilecek, bunu zenginleştirebilecek iletişim şekillerini arttırabilmemiz, fazlalaştırmamız ve hayatımıza katabilmemiz önerilebilir. E, tabii ne kadar kolay bunlar, ne kadar yapılabilir bilemiyorum ama e, elimizden geleni belki bu doğrultuda yapmaya gayret etmek yolumuzu açacaktır diye düşünüyorum ebeveynler olarak. Hocam çok güzel konulara temas ettiniz. Bunların hepsini aklımızda tutarak son olarak seyircilerimize ne mesaj vermek istersiniz? E, gerçekten zor bir konu. E, bu konuda bir akademisyen olarak, iletişimci olarak, aynı zamanda üç çocuk annesi bir kadın olarak konuşuyorum ben. Bu anlamda bizi dinleyenlerin işte böyle konuşuyorsunuz ama nasıl uygulayacağız bunları diyebilmelerinin de muhtemel olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten hayatımızda kimi zaman yapmak istediğimiz pek çok şey oluyor. Ama bunları hayata geçirecek, uygulayacak gücümüzü belki bulamıyoruz yeterince. Çaba göstermenin, bir adım atmanın ben çok fazla şey değiştirebileceğini düşünüyorum. Kendi çocuklarımdan da gözlemle. Bakın günümüzde artık dünyada yalnızlık bakanlıkları kuruluyor. Farklı farklı şeyleri artık dünyadaki haberlerden takip edebiliyoruz. İşte doğum günlerinde bile insanların arkadaşsız kaldığı için, kimsesi olmadığı için adeta yine Instagram'da sosyal medyada paylaşım yapmak için farklı farklı rol bürünen işte ablasıymış gibi davranan, annesiymiş, arkadaşıymış gibi davranan kişileri parayla tuttuklarını ve bunların kendi yanında fotoğraf karelerinde bulunduğunu görüyoruz. Bu kadar yalnızlaşmış aslında Halbuki insanlar. Halbuki o insanların çok fazla sayıda takipçisi var. Evet Esen. aynı zamanda sosyal medyada da belki fenomenler ya da sosyal medyada yüzlerce arkadaşları var ama gerçek hayata dönüp baktığımızda başı sıkıştığında ya da sohbet etmek hem hal olmak istediğinde e, kimseyi bulamadığını günümüz insanın adeta farklı farklı ülkelerden örneklerle böyle her gün hayretler içerisinde okuyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. E, ülkemiz bundan biraz daha uzak çünkü kendi aile bağlarını, kendi değerlerini henüz tamamıyla kaybetmemiş direnen bir toplum olarak görüyorum ben kendi ülkemizin insanını. Bu anlamda ilişkileri, insan, ilişkilerini, insanın kıymetini gerçekten tekrar bir değerlendirip buna göre hayat tarzımızı belirleyebilmemiz önemli diye düşünüyorum. Çocuklarımıza da bunun kıymetini, önemini, büyüklerimizle daha fazla zaman geçirmenin kıymetini, önemini anlatmamız babaanneler, anneanneler, dedelerle güzel bir ilişki, onlar hayattayken yanı başımızdayken, onların tecrübelerini dinleyebileceğimiz, hikayelerini dinleyebileceğimiz onlara kendimizin de bir şeyler anlatabileceği, ilişkilerimizi böyle kuvvetlendirebilecek ortamlar, atmosferler oluşturulmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nesiller arası iletişim de çok kıymetli bir şey. Bu aktarımın günümüzde kesildiğini de görüyoruz. Üzülerek söylemek gerekir ki. İnşallah Allah'ın izniyle bu konularla ilgili hareket etmeyi ve niyeti e, halis tuttukça e, arkasından daha olumlu şeyler gelecektir ve e, bu da artık bir bilinç olarak oturacaktır diye düşünüyorum. Medya içeriklerini de birer e, canavar olarak görmekten vazgeçip eleştirel bir bakışla e, aman çocuğum şunu izledi şunu gördü. Şimdi hafızasında bu mu kalır, böyle mi değişir, bu şekilde mi etkilenir demek yerine her türlü sohbet konusunu aslında bu bağlamda yapabilmemiz lazım onlarla. Gördükleri şiddet davranışı, bakın siber zorbalık çok önemli konulardan günümüzde. Yani insanları incitmemek üzerine kurulu, kendi gerçek hayatta benimsediğimiz değerleri tamamen sanal ortamlarda, çevrim içi ortamlarda da devam ettirmek üzerine bir prensiplerimizin oluşması, bunların da çocuklarımıza, gençlerimize ifade edilmesi, anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Medyanın sosyal ilişkilerimizde ne gibi değişiklikler getirdiğini ve özelde aile içi iletişimimizi nasıl etkilediğini konuştuk bu akşam. Medya araçlarını kullanırken aile içi ilişkilerimizi canlı tutabilmenin, Aile içinde sağlıklı bir iletişim kurmanın püf noktalarına temas ettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.